20 yıldır Avrupa Birliği içinde yer alan bir ülke Yunanistan. İnsan hakları, demokrasi, azınlık haklarının en büyük savuncusu Avrupa Birliği'nin uzun yıllardır üyesi. Türkiye sınırlarının bitip Yunanistan sınırlarının başladığı yerden sonrası Batı Trakya. Burası Rodop vilayeti. Nüfusun yarıdan fazlası Müslüman Yunanlı olarak tanımlanan Türkler. Onlar Osmanlı Vakiyesi.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 1974, Kıbrıs'taki Türk kıyımı barış harekatıyla durdurulabilmişti. Artık Kıbrıs'taki Türkler güvendeydi. Ama barış harekatının ardından acaba Yunanistan'daki Türk azınlığın yaşamında neler değişti? İzmir kaliyettesiz, bıçak kılarsız gibi her türlü. Kıbrıs'da koruyu biz buna çekiyiz. Sıkıntılara sıkıntılar eklenmişti. Baskı inanılmaz boyutlara tırmanmış, hayati tehlike köyleri sarmıştı. Rodop vilayeti valisi Valiotis 1975'te şunları söylüyordu. Müslümanları Batı Trakya'dan çıkaracak sebepleri arayın bulun. Onları iktisaden çökertecek tedbirleri, panik yaratma yollarını araştırın. Fiili tecavüzlerde üniformalılar dikkat çeker. Bunun için köylü grupları hazırlayın. Bu milli bir vazifedir. İşte Kıbrıs Barış Harekatı ertesinde Batı Trakya'da hava buydu. O yıllarda ya gidecek ya da asimile olacaklardı. Karar buydu, bir kısmı karara uydu. Aradan 30 yıl geçti. 2005 sonbaharında zorlu bir vize sürecinden sonra işte Gümülcine'deyim. Geçen yıl gelip tutuklanıp 24 saat sonra terk etmek zorunda kaldığım Batı Trakya'dayım. Gümülcine meydanında gelen geçene soruyorum... Aklınıza Türk deyince ne geliyor? Oğlumuz Almanya'da Yunan okuluna gidiyor. Sınıfında Emine, Furkan gibi birçok kişi var. Buradan göç edenler. Onlar Türk değil, onlar Yunanlı. Tek farkları Müslüman olmaları. Türküz demiyorlar zaten. Peki nece konuşuyorlar? Müslümanca mı? Okul yıllarında Türkler ve tarihe ilişkin neler öğrendiniz? Tarih derslerinde Türk mezalimini okuttular. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye öğrendik. Ama şimdi farklı bakışlar var. Aradan zaman geçti. Biz farklı bakıyoruz. Bence Türklerle ilişkilerimiz artık daha iyi. Kenarda dinleyen arkadaşı bizimle konuşmak istemiyor. Anlaşılan kız arkadaşının konuşmasından da pek hoşlanmıyor. geçmişte olan kötü Dostluk ve barışı çocuklara verebilmek eğitimle mümkün. Bir de kiliselerle Ortodoks kilise en etkili müessesesi. Koray Hasan, ön yargılardan ve menfi propagandadan şikayetçi. İki gün önce Halka Televizyonda bir açık oturum var. Hı hı. Saat gece bir buçuk yiğe kadar onu izledim. Ve ne diyor? Müslümanları o kadar aşağıladılar ki... Ne diyorlar? Ya yani ne diyorlar? İşte bir Müslümanla evlenilir mi programımızın? Yani evlenilse nasıl olur? Evet. ...ne zorlukları vardı, onu anlattılar. Bir sürü kişi canlı yayına bağlandı. Bir sürü kişi de konuşmacı vardı. Tabii konuşmacaların çoğu fanatik kesimlerinde. Bir sürü çamur atıldı Müslümanlara. Gümülcüğüne meydanı bir zamanlar Türklere ait işyerleri kahvehanelerle doluydu. Şimdi çoğu el değiştirmiş. Türklerin işyerleri arka sokaklara, kentin baroşlarına gitmiş. Merkezden kentin kıyılarına doğru yola çıkıyoruz. Eski Türk mahallelerine varıyoruz. Arkamızda bizden ayrılmayan bir araba. Eski Türk Mahallesi'nde konuşmak için kime yaklaşsak, herkes önce yüzünü kapatıp arkasını dönüyor. Türk olduğumuzu öğrenince sarmaş dolaş oluyor. Siz kalkıp da mesela kendiniz için birisine ben şuyum buyum derken Müslüman azınlığı mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? kendiniz nasıl Buna, anlatıyorsunuz? Biz her türlü şeye girdik. He, zamana göre konuştuk hep. Şu anda ne diyorsunuz? Onlar e, zaten diyor bize siz... ...Türksünüz diye. Bizi bize demel bir şey, şey kalmıyor. Kozlu Kebir'de Murat Yunus'la randevum var. O Batı Trakya azınlığı Yüksek Tahsiller Derneği Başkanı. Şimdi Agit'ten yeni döndün Agit toplantısından. Orada bu Batı Trakya'da yaşayan Müslüman azınlığın isminin... ...Türk olup olmaması konusu masaya geldi mi? E, tabii biz bunu e, yıllardan beri e, savunuyoruz. Buradaki azınlık e, tektir ve e, Türk azınlığıdır. Tabii ki Yunanistan bunu kabul etmiyor. Ne e, diyor? Şey e, Lozan'a göre, Lozan anlaşmasına göre e, Müslüman azınlığı olarak e, belirtilmiştir diyor. E, tabii ki bunun tersine İstanbul'daki e, azınlığa da Yunan Rum azınlığı olarak hı. hitap ediyor. Ki Lozan'a göre onlar da gayrimüslim azınlıklardır. Hı hı. Ama da hassas e, gruplara kadar nasıl geldi onu? bir Evet e, tabii ki bu e, son yıllarda e, de, e, tırnak içinde Müslüman azınlıktan da çıkıp daha da ilerleyip olay e, bazı e, e, gruplara ayrıldı. Türkçe i̇şte efendim konuşan, Türkçe konuşan yani. bir grup. Efendim işte pomaklar efendim bir de e, e, Romalar. Romanlar. Romanlar. Bu şekilde azına ayırmasının da ona bir faydası var. Nedir o Avrupa Birliği'nden? Evet Avrupa Birliği'nden çıkarttık. E, e, bazı e, mali desteklerin e, bazı programlara yönlü, e, mali desteklerin alınabilmesi hmm. için e, bu tür e, e, yapay kültürler ortaya çıkartılıyor. Hmm. E, azınlık, evet, şu daha, daha fazla para alırsınız hmm. e, e, felsefesiyle bu tür şeyler geliyor ki maalesef Avrupa Birliği de e, bu parayı. bu e, tür e, programlara para veriyor. Hmm. Bu tür programları e, biz de Yüksek Devletler Derneği olarak yakından takip ettik. Gözlemci olarak katıldık. Ve bunları tabii ki e, Yunanistan hükümeti nezdinde, bakanlıklar nezdinde itiraz ettik tabii ki. Böyle e, grupları ayırmayın bunları falan diye. E, tabii ki bunu ondan sonra değişti. Hassas gruplar haline geldi bu olay. Yani, hassas grupsunuz siz hepiniz. Evet, evet hepimiz hassas ne, gruplar. Bunun hassasiyeti nerede? İşte ben de onu merak ediyorum. Yani biz bu <gülüyor> ülkenin vatandaşıyız. E, biz bir yerlerden buraya gelmedik, göç etmedik, göçmen de değiliz. Evet. Çalışmak üzere bir işçi olarak da gelmedik. Evet. Burada doğduk. Hassas gruplar Avrupa Birliği fonlarını almak için çok önemliydi. Bir ülkede ne kadar çok azınlık varsa gelen paranın miktarı çoğalıyordu. Dolayısıyla bu fonlarla işleri olanlar azınlık yaratmakta ustaydılar. Bunların yanı sıra Avrupa Birliği şehir projeleriyle çok ilgiliydi. Yol yapımı, liman yapımı, eski eser restorasyonu projelerinden geçilmiyordu. Nedense tüm bu gibi projeler hassas olarak nitelenen azınlık gruplara ait tarihi yok edecek şekilde planlanıyordu. Urban 2 denilen bir Avrupa Birliği programı var. Ee, yani şehir anlamına gelen. Ee, buna Gümüşhane Belediyesi ve Yunanistan'dan diğer bir başka belediye müracaat ettiler. Ve bu programlara kabul edildiler. Şimdi bu epeyce e, yüklü bütçesi olan bir program. Ee, işte bu programa göre işte bu aynı zamanda biz yüksek Klasikler Derneği olarak bu programda da gözlemcisiyiz. Gözlemci olarak katılıyoruz. Görüşlerimizi bildiriyoruz. Ee, bu program çerçevesinde yapılacak olan herhangi bir e, gerek altyapı gerekse yol yapımı e, mimari e, değeri olan e, eski tarihi değerli olan azınlık e, vakıflarına dokunulmamasını hı hı. önerdik. Ama e, duyduğumuz ve aldığımız bazı e, duyumlara göre ee, ...bu pek göz önünde bulundurulmuyormuş. Yolları Bazen, hep sizin vakıfların oradan Evet, geçiyor. bazı eski mezarlıklardan Evet. Mezarlıklar tarihi anlatır. Bazı şehir projeleri sadece burada değil... ...tüm Balkanlar'da tarihi siliyorlardı. Bu arada camiler en çok çileyi çekenlerdi. Yenice Camii bunlardan biri. İskeç e kasabası olmazdan evvel şehir merkezi burasıydı Yenice... Dolayısıyla Evliya Çelebi Seyahatname'de buradaki Yenice'den Musayip Mustafa Paşa Camisi'nden daha da iki cami vardı. Geçen yıl hadiseli ziyaretimizde önce onu aramıştık. Randevumuz vardı, icabet edemeyeceğimizi, Dede Ağaç karakolunda olduğumuzu söylemiştik. Bu yıl yüz yüze gelebildik. İbrahim Baltalı, Kurcalı köyünde bir gazeteci. Rodop Rüzgarı gazetesinin sahibi ve işçisi. Peki nasıl çıkıyor bu gazete? Yani burada bilgisayarda hazırlıyorum. Daha sonra gümrüncene de matbaada bastırıyorum yani. Burada bir yani Ay... tek kişilik bir gazete. Ay kim Buyurun, görüyorum kim ben olmaz. öyle gel... Gel, gel, gel, nasıl gel. Gel. Gel, gel. Nasıl geleceğim ya bir ben gel, duracağım. Ben, hayır. hayır. İbrahim'in evine çekim bile yapamayacak kadar kötü, büyük çamur göllerinin arasından girebilmiştik. Ve büyüleyici bir avluda sıcak bir karşılamayla kendimize gelmiştik. Yani bizde gazeteler genelde burada tek kişilik. İmkansızlıklar olduğundan dolayı tek kişilik yani. Yani biz kalkıp burada bir Kaç kişi, gazete var Batı Trakya'da? Şu anda 13-14 civarında basın yayın organı var. Yani basın yayın demeyelim de gazete ve dergi olarak. Dergi var. Yani Peki bunlara da. karışıyor mu? Mesela gelip dergi hükümetten şudur... Hayır budur. herhangi bir müdahale olmuyor. Yani destek olmuyor. Fakat şey diyor fazla böyle sansür bir... Sansür var mı? Sansür yok. Sansür yok. İstediğini yani. yazabilir evet. Şu anda herhangi bir kısıtlama getirilmiyor yani. Mesela bu Türk Birliği konusunda evet, ya yani. evet, Türk evet. ismini kullanabiliyor Biz musunuz? Biz olarak o? kullanıyoruz. Batı Tarket Türk yazınlığı, Türk Birliği, Gümüşnet Türk Gençler Birliği, Batı Tarket Türk Öğretmenler Birliği bunların hepsini... Bir şey hepsine... onlara. Hayır, herhangi bir şey yok yani. Allah Allah, bu da ilginç bir evet. uygulama değil mi? Kavuşma heyecanı gazetenin yazı işlerinde sürdü. Yani salonda. Gazetede emeği olan diğerleri İbrahim'in annesi Ayşe teyze ve eşi Nurten'di. Koyu bir sohbete TRT eşlik ediyor. Nurten'in en sevdiği program Gezelim Görelim. Bana hep Nuray Hanım diyor. İbrahim gazetenin son sayısını gösteriyor. Haber şu ki Gümrülcene Belediyesi Bursa'da bir sokağın yenilenmesini üstleniyor. Tarihi bir mahallenin e, restorasyonunu gerçekleştirecekler yani ikisi birlikte. Öyle bir mi? program çerçevesinde... Peki Taksos niye senin evinin Farka, yolunu yapmıyor da bizim Bursa'nıkini... O yap... karışmıyor bizim belediye. Aynen. Öyle mi? <gülüyor> Fakat neden ortuk mahallesinin restorasyonuna girdi diye sormuyorsunuz yani. Neden Babacık. girdi? Çünkü orada bir Bizans kilisesi var. Aa, o mahalle ile birlikte Bizans kilisesi de restore ya edilecek artık, ve aynı zamanda önemli. bir de cami restore edilecek orada. İkisi birlikte bir Avrupa Birliği programı olan Leonardo da Vinci ha. programı diye bir program var bu isimde. Aha. O program işte böyle yerel yönetimlerin güçlendirilmesini. Ve insani Yardım. değerlere kaynak sağlanmasını öngörüyor yani. Bu çerçevede iki belediye birlik olarak bu programı uyguluyorlar. Gazetenin en ilginç köşelerinden biri Evliya Çelebi'nin gezilerinde bu bölgeden söz ettikleri. Nefes Sultan Tekkesi var dedacın hemen çıkışında Türkiye'ye gelirken hı hı. işte Evliya Çelebi onun hakkında bunları yazıyor yani burada evet ve ben de gittim ziyaret ettim orasını ve şu anda ne gördüm diyorsunuz yani bir tane manastır orada ve tekkiye <gülüyor> manastır yapmışlar yani <gülüyor> <gülüyor> Nefes Sultan Tekkesi şu anda yani o bölgede hı hı. bir manastır inşa edilmiş ve Evliya Çelebi'nin bahsettiği o yıllardan kalan bir su sarnıcı var sadece evet şu tarih değişiyordu Nefes Sultan Tekkesi Maria Manastırı oluyor. Camilere gelince çarpıcı görüntüleri dikkat çekiyor. Buradaki taşları kitabeyi kır, kırmışlardır hazine aramak için. Şimdi bu caminin adı Kasaba Camii. Zaten kendisini anlatıyor bu cami. Kasaba Camii'ni gezerken insanın aklına ister istemez Türkiye'deki kilise imar çalışmalarına gösterdiğimiz özen geliyor. Mesela Van'daki Akdamar Kilisesi'nin restorasyonu altı ayda tamamlanıveriyor. Bizde camiler yıkılsa kimsenin haberi olmuyor. Türkiye'de kilisenin duvarından bir taş düşse herkesin haberi oluyor. Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif böyle yakınıyordu. Gelin biraz geriye gidelim. Çok değil 13 Mayıs 1987 tarihli Yunan gazeteleri Türklerin bölgeden göçü için acil önlemler alınması gerektiğini yazıyordu. Gazeteye göre Yunan devleti Batı Trakya'da yaşayan azınlığın evlerini, mağazalarını, ibadethanelerini zaman geçirmeden kamulaştırmalı, böylece bölgedeki Türk unsuru eritilmeliydi. Azınlık başka bölgelere dağıtılmalı, camilerse yıkılmalıydı. Gümlücine müftüsü İbrahim Şerif ile Türkiye'deki dinler arası hoşgörü toplantısından döner dönmez buluştuk. Yunanistan'daki değişimin köklü çözümler üretemediğini, sorunların çözümlenemediğini söylüyor. Hoşgörü hep tek yanlı işliyor diyordu. Dinler Arası Hoşgörü toplantısında Ortodoksların Fatih döneminde verilen fermanların kopyalarını dağıttıklarını söylüyor. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki özgürlüklere geri dönmek istiyorlar. Ama biz 1913'ü ya da Lozan'ı hatırlattığımızda duymuyorlar diyordu. Onlar Fatih dönemini yani 15. asrı kendilerine delil gösteriyorlar. Biz 1913 e Antlaşması'nı delil gösteremiyor ve kabul ettiremiyoruz. Seçilmiş bir müftüsünüz ama Yunan hükümeti sizi tanımıyor. Şimdi böyle bir insan bir bir toplantısına gidiyor. Bu da ilginç değil mi? Sizin durumunuzu kısaca anlatır mısınız? Belki bilmeyenler vardır Türkiye'de. Şimdi benim durumum şöyle. Batı Trakya'da biz 1913'de Balkan Savaşı'ndan sonra o gün Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında... Yapılan bir anlaşma var 1910 yılında. Balkanlarda kalan azınlıkların statüsü. Evet. Yunanistan 1920 yılında bunu kendi meclisinden geçirerek kanun haline de getirmiş aynı anlaşmayı. Hı -hı. Bu yetkilerle bugüne kadar bir kısmı kullanılıyor, bir kısmı evet. kullanılmıyor bu yetkilerin. Kullanılan tarafları müftülere verilen yetkiler, kullanılmayan tarafı orada bir müftünün seçimle iş başına gelmesi var. Maalesef Yunanistan 1985 yılından itibaren bu yasanın bu fıkralarını yani seçim öneren fıkralarını maalesef uygulamıyor. Ve 1985 yılında müftü tayinine gittiler. Asıllık olarak biz buna itiraz ettik. E, bakıp mallarından gelen gelirlere siz sahip hı. misiniz? Şu anda işte e, onların tayin ettiği kişiler Onları hı. da kim tayinli, kim aza, kim üye Bilmiyoruz sadece bir vatandaşın Bunu şikayet edeceğiniz bir merci yok Kimi mu? nereye şikayet edelim? Eğer güçlüsen haklısın, eğer gücün yoksa haksızsın 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu 1974 barış harekatı sonrası olanlar daha da sert bir biçimde tekrarlanacaktı. Batı Trakya halkı ağır bir bedel ödemeye başladı. Önce Türk demek yasaklandı. Derneğimiz 1928 yılında kurulmuş. Yaklaşık 80 yıllık maalesef olan bir dernek 80 yılında dönemin valisi dava açıyor. Burada yerel mahkeme dava sonucunda derneğimiz ismindeki Türk kelimesinden dolayı kapatılıyor. Türk demek yasaktı. Çeşitli Türk karşıtı örgütler kuruluyor, Türkler tehdit ediliyordu. Kısa zamanda tüm hakları ellerinden alınacaktı. Türklere ait dönüm dönüm tarla gasp edilecek, tarlasını kurtarmaya çalışanlar gözaltına alınacaktı. Eğitimsizlik ve işsizlik azınlık gençlerinin belini bükecekti. İlle gelmiş bu dernek. Doğru mu? Yani, Türk, bu Türk Gençler Birliği olarak Türk adının geçmesi yasak. Yunanlılar bize Türk demek istemiyor. Müslüman olarak görüyorlar bizi. Ama tabi... Sonuçta onlar ne deseler de Türk'üz. Hangi okula gidiyorsun? Ben Cevabeya Lisesi. Cevabeya Lisesi. Lisesi evet. İyi bir eğitim alabiliyor musun? Celal Hayır. Da? Yani Yunanca iyi mi mesela? Yunanca'mız iyi değil. Türkçe? Ee, Türk hocalar da hala gelmedi. Mesela Yunan okulları başladılar. Derslere devam ediyorlar. Biz hala başlayamadık. Günde dört, dört, ders, üç ders. Türkiye'den gelecekler bu Türk Hocalar değil evet, mi? Türkiye'de gelecekler. Niye gelmemişler? Sana bir bilgi verelim mi? Ee, <gülüyor> geçen gün müdür geldi sınıfa, dedi, Dışişleri Bakanı'yla ilgili bir şey, bizim yapabileceğimiz bir şey yok, dedi. Yani çok komik, bize dedi, bari siz kurslara falan gidin dedi, yani açığı kapatırsınız dedi. Yani senin okulda öğretmenin yok şu anda. yani sınıf boş Öğretmen, geçiyor. Batıra köy öğretmenler var bir iki tane işte onlar idare etmeye çalışıyorlar. Ben okumayı bıraktım. bıraktım? Ne yapıyorsun peki şimdi? Bir şey. Ya yani iş yok şu anda. Ya yok belli bir iş yok bu ya. Ne yaparsın peki daha sonra istek için aklına geliyor mu yurdu dışına mı gideceğim ne yapacağım? Ah belli bir zamanı gelince düşüneceğiz. Düşüneceğiz. Askerlik yaptın mı? Yok. De şimdi burada yakında, yakında birkaç ay sonra. sonra Askeri yapmışsa düşüneceğiz yani, yani bulacağız yapma bir şeyi. Ya. Onlar bir zamanlar Gümülcine'nin merkezinde otururken şimdi Kalkanca'da Varoşlar'da yaşamaya çalışan Müslüman azınlık. Önce kameraya karşı bir korku var. Konuşmaz mısın sen? Bilmiyor musun? Kim bilir biraz Türkçe bizde konuşsun. Türkçe bilmem. Kimsen konuşmaz. Şöyle. Ha öyle mi? <gülüyor> Kısa zamanda bu korku yerini sevgiye bırakıyor. Nasıl her şey iyi mi? Haa <gülüyor> <gülüyor> iyisin. İyisin. Vallahi yani. Ama bu TRT yazıyor burada. arada. TRT'yim ben TRT İstanbul'dan Aa, geldim. Aaa ben yine ilaçlarını söyle <gülüyor> Bu dünyadan gelmiş adamlar anlamadık biz ya. Söylesen sen ama gene <gülüyor> de ne? ne ilaçlarında ne var? Gidemedik, kasabaya gidemedik, ilaçlarını yazdırsın, haplarını ya, yazdırsın, takatı yok burada. İş yok bayağı var, Bizim oralarda yok. da hiç iş yok, burada yok da mı yok? Adam, yok, iş yok. İş yok. yok ne iş yapıyor yok. çocuklar iş olmayınca? İş var, kanka çalışırlar bir gün değil, kalıyorlar. İş yok kaydır, oturuyorlar. Amelilik var. mi yapıyorlar? Amelilik yapıyorlar. Adın ne? Kaca. Hacı, işsizlik var mı burada da? Ben her yerde olduğu Her yerde oldu. var. Bizim <gülüyor> Bu... de canımız çıkmıştım da, sizin de öyle Peki okul işleri nasıl? Çocuklar okula gidebiliyorlar Hı, mı? Gideyim Okul işte para işi çünkü. Kolay gidilmiyor okula yani. Gideyim Buralarda ortaokul liseye, üniversiteye gidenler oluyor mu? Oluyor, bazıları. Durumları Bazı iyi var. olan gidiyor. Burası Kalkanca Mahallesi ne zaman kurulmuş? 1938'de 1938'de. 1938'de. Ne olmuş sonra yani 38'de, sonra 38'de Nereden gelmiş Kalkancı'ya gelenler? Gümrüne Şehir Ha Eskiden yani Gümrüne Şehir Gümürcüne Meydanı'nda, meydanında oturuyorlardı Buraya yattılar eh, şimdi burası bir vakit bir çamurluk bataklıktı Şimdi bu hale getirdi bunu Peki buranın en büyük sorunları özellikle gençler açısından Siz diyorsunuz ki eğitimde eskiden niye e, hocalarımız vardı burada? Eğitimde şimdi eğitim iyi eğ ve şimdi Eskiden Hı -hı. Türkiye'den Öğretmen gelirdi şimdi yok. Ne kadardır yok? Aşağı yukarı bir 10 sene. 10 senedir on öğretmen senedir. gelmiyor. Var 3-4 seneden beri emekliye ayrıldı o zamandan beri de gelmiyor. Senin adın ne? Gamze. Gamze'ciğim sen okula gidiyor musun? Gidiyorum. Ne yapacaksın okuldan bitirince ne olacaksın? Şey öğretmenim. Öğretmen ]im. mi olacaksın? <gülüyor> ne olacaksın? Anne bile bilgisayarlardı. Bilgisayar. Bilgisayarcı mı olacaksın? İnşallah. Hadi bekliyoruz seni ben bilgisayarcı. Ben de bilgisayar kursa gideyim. Oh çok güzel. Kursa Sen gitmek. de olmak istiyorsun. Büyünceye. Bilgisayarcı. Bir de doktor, doktor olmak isteyeyim. Ben henüz yeni bıraktım okulu. Ah. Ee, ve isteyeyim çarşıya gitmek isteyeyim. Ne var çarşıda? Oraya, oraya orada, gidecek Orada kokula gitmek. Orada nasıl bir okul var? Ee, orada daha güzel <gülüyor> isteğim, Eğitim <gülüyor> Kalkancanın ortasında bir anaokulu. Kapısına gidiyorum. İçerisi çocuk dolu. Onlara dokunabilmek isterdim. Mümkün olmuyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <Gülüyor> İyi misiniz? İyi. Ne şey izliyorum. Bir şey ben. sorar ben mısınız? Istiyor. İki dille eğitim yapılıyor mu burada diye sorsanız sonra. <gülüyor> Çocuklar. Doğru işte. Du levi kamera. No, no, no. Aa. Burada iki dille eğitim yapılıyor mu? Var, yapayım mı? Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kapılar kapanıyor, anaokulu için iznimiz yok. Kalkancalı minikler camlara eğiliyor. 1984 yılında okullara Türk öğretmenlerin atanması durduruluyor. Adındaki Türk kelimesinden dolayı kapatılan Batı Trakya Öğretmenler Birliği'ndeyiz. Dertler orada da dağ gibi. 99 yılında beden eğitimi ve spor öğretmenliğinden mezun oldum Bursa Uludağ Üniversitesi'nden. Burada da e, farklı dersler biraz önce hocalarımız da bahsetti. Onları da verdikten sonra. Burada yasal olarak ilkokullarda veya başokullarda görev yapabilme hakkımız var. Evet, ee, ama... e, fakat 95 e, yapamıyorum. 95 Şu anda öğretmenlik yapamıyoruz. Halk oyunları derneklerimize bağlı olarak halk oyunları öğretmenliği yapıyorum burada. Ee, 95 senesinde e, meclisin almış olduğu bir kararla diyor ki bundan sonra azınlık okullarında da beden eğitimi, resim, müzik, İngilizce vesaire e, yabancı dille ilgili dersler yapılacaktır. Fakat bu dersler Yunanlı öğretmenler tarafından yapılacaklar. E şimdi biz burada bütün e, Yunanistan kanunlarına göre buradan da belgelerimizi alıyoruz. Önümüze çıkartılan bir yön farklı derslerimizi de veriyoruz. Yine nedir efendim Yunanistan Yunanlı değiliz. Mesela ben 8 sene göre, e, görev yaptıktan sonra bir Türk tabelesi asıldı diye. Beni sebepsiz yere mesela Nereye az yani. Türk okuluna yalanca Türk ilkokul diye bir tabela asıldı. Beni mesul Tuttular ve beni ayırdılar görevden. Ben azilli öğretmenim. Bizde Kaç şimdi bu? 1968 yılında lozan işletiliyor. Tamam. İşlettirilir. Tamamen durdurdular lozanı. Lozan, lozan duruyor. Lozan, evet. lozan duruyor. İşte burası da bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi e, önceden gayet güzel çalışan, kimseye bir zararı dokunmayan bir dernek. Batıraki Türk Öğretmenler Birliği Derneği. Türk Öğretmenler Birliği. 1936 Şu anda yılında var mı? kurulmuş. Şu anda kanun yok. Manun, olarak. illegal, i̇llegal, i̇llegal, i̇llegal olarak çalışıyoruz şu anda. Evet. Bakın bizim çalışmalar içerideki gördüğünüz gibi dışarıdaki tabelamızı içeriye aldık. Hı hı. ve üstüne, tabela? tabela? Şurada girişte hemen. Aslı yok Fotoğrafı. Aslını vilayet aldı. Vilayette şu anda. Yasin e, ile Bezdirme, bezdirme. Be, yönlendirme. Bütün amaç bezdirme. E, bizim eğitimin artık e, lao edildiğini hissettirme ve bilahere e, Yunan okullarına çocuklara temayül ettirme. Bütün amaç o. Son günlerde Yunanistanla Türkiye arasında gördüğümüz bu yakınlaşma e, sadece Yunanlıların istediği yönde gidilmesi için çaba sarf ediliyor. Hep isteniyor kendileri için istediklerini evet. fakat bize karşı olanlara hiçbir tanesinde söz edilmiyor. Bizim bugün bir üniversitemiz yok. Bak öğretmen sorunumuz var. Öğretmenimizi yetiştirecek bir mesleğimiz yok. Onlar papaz yetiştirmez diyor. Biz papazdan vazgeçtik. Öğretmen yetiştirmek istiyoruz çocuklarımıza yetecek öğretmenimiz yok. Yunanistan'da Türkiye ile itibarınızı keseceksiniz. uzun vadede. Türkçe konuşmayacaksınız. 1980'lerde Batı Trakya büyük bir baskının hedefi olurken Sadık Ahmet ismi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştı. Önce bir imza kampanyasına adı karıştı. Gümrülcine müftüsünün seçimle gelmesini sağlamak için imza kampanyası başlattı, tutuklandı. Okullarda Türk öğretmenlerin atanmasının durdurulmasını protesto etti ve bardağı taşıran son damla Türk adının yasaklanması, derneklerin kapatılmasıydı. 1988 yılında Batırakya Türkleri yürüyüş kararı verdiler. Kapatılma Gerek gülüncüne Türk Gençler Birliği'nin gerekse Türk Öğretmenler Birliği'nin gerekse İskeç'e Türk Birliği'nin kapatılma kararlarından yani Yargıtay'ın verdiği kapatma kararından sonra 29 Ocak 1988'de yürüyüş kararını verdiler ve bu alanda toplanmaya. Çok da zor kararılmış. bir toplantıydı herhalde değil Tabii mi şehri? Mutlaka e, o gün, o gün barikatlar tabi barikatlar geçmişte e, azınlığın e, en zor günleriydi. Şimdi biz insanlar nasıl girdiler de İnsanlar yer? orada toplanacaktı çünkü merkez o gün için orası ilan edilmişti. Hı. Fakat Gümülcine'nin her tarafından insanlar e, geliyordu. E, batı'dan, kuzeyden, doğudan, güneyden insanlar geliyordu. Hedef eski caminin önüne varmaktı. Yani oraya gelebilmekti. Hı. İşte o gün e, her ne kadar barikatlar da kurulmuşsa On bin civarında insanlar işte o eski caminin önünden şu gördüğünüz sokak şuraları o hı. kadar çok kalabalıktı ki buralarda iğne atsan yere düşmüyordu o gün insanlarımız. şey elde edildi mi o, o olaylardan ee, sonra? Mutlaka edildi çünkü şöyle o gün yapılan yürüyüşten sonra azınlık evvela bir birlik beraberlik içinde olduğunu gösterdi. Bu hı hı. sonra devam etti. Nasıl devam etti? Ee, bir defa ondan sonra biz bağımsız milletvekili çıkarma hı hı. E, listelerle meclise gitme düşüncesi bizde var oldu. Ve ondan sonra da e, malumunuz Sadık Ahmet'i milletvekili olarak meclise gönderdik. İbrahim Şerif yanındaydı. Loza'nın verdiği haklara dayanarak müftülerin atanmasını protesto etmişlerdi. Kendilerini hapiste bulmuşlardı. Yönetim e, makamında müftü var, müfteye ihtiyaç yok, Hı -hı. siz makam gaspı yapıyorsunuz da diye bizi koğuşturmaya tabi yani. tuttu ve bana bir yıl hapis cezası Hı -hı. vermişlerdi. Bunu Yunanistan'da en son yüksek mahkeme Yargıtay'da onaylayınca bir yıl hapisi, hapislik cezasını ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek mecburiyetine kaldım. İki yılda orada bekledikten sonra nihayet 2000 yılında mahkeme Avrupa'da karara varıldı, karara vardı. Ve Yunanistan'ın 10.000 dolar parayla cezalandırdı. Onu da zaten. Yunanistan Yunanistan bu parayı bana verdi. Ben de depremzedelere bağışladım. Neden depremzedelere bağışladık? Şuydu yani Yunanistan'dan aldığımız parayı biz Yunanistan'a iade ediyoruz, Hı. biz para istemiyoruz, Hı. biz azınlık makamımızı istiyoruz. Sadık Ahmet 26 Ocak 1990 tarihinde bir kez daha tutuklanacaktı. Suçu Batı Trakya Türklerine Türk diye hitap etmesiydi. Selanik Dudullu hapishanesine gönderildi, iki ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. 8 Nisan 1990 milletvekili seçimlerinde aday oldu ve ikinci kez bağımsız milletvekili seçildi. Batı Trakya Türklerinin ilk siyasal partisi olan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'ni kurdu. Sadık Ahmet'in hızla yükselişi Yunanistan'da rahatsızlık yaratmıştı. 1993 seçimlerinde acil bir önlem alınacak ve meclise girmek için gerekli baraj arttırılacaktı. Sadık Ahmet Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde 24 Temmuz 1995 günü şüpheli bir trafik kazasında hayata veda etti. Ölümünün ardındaki sis perdesi ise hiç aralanmadı. Sadık Ahmet buradaki liderler arasında en önemlilerinden biriydi öyle değil mi? Evet, evet. Bütün haksızlıklara, bütün buradaki ezilmişliğe karşı. En sonunda da, bu da şehit oldu. Sadık Ahmet ölümünden önce Yunanistan'ın en geri kalmış bölgesi olan Batı Trakya'da ekonomik kalkınma için projeler hazırlıyordu. Baştan beri ihmal edilmiş olan bu bölge Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olmasından sonra gelen tarım kredilerine rağmen daha da yoksullaşmıştı. Halkın daha önemli bir sorunu var, ekonomik sorun. Hı. Çok önemli bir sorun evet. bu. Ve gittikçe fakirleşen bir toplum oldu evet. biz son yıllarda. Tarıma dayalı bir toplumuz. Tarım gittikçe kötüye gidiyor. Bir takım ambargolar geldi, kotalar geldi ve halkın en önemli geçim kaynağı zaten halkın yüzde sekseni tarım ve tütüncülükle uğraşıyor Batı Trakya'da. Avrupa Birliği'ne girince krediler falan gelmedi mi? Böyle bolluk olmadı i̇şte, mı? İşte ne yazık ki Batı Trakya Türk azını bu Avrupa Birliği'nden gelen yardımlardan hiçbir şekilde nasibini alamadı. Ekonomik zorluklar halkı nasıl pasifize mi ediyor daha mı? Evet. Muhakkak halk zaten bu ekonomik e, sorunlar altında ezilmiş son yıllarda. E, bu da tabi dolayısıyla halkın e, diğer e, sorunlarla uğraşmasını engelliyor. engelliyor. Evet. Şu anda nedir bir anlatsanıza tütündeki yani bir tütün işçisinin en büyük... Sorunu ne oluyor, nasıl işliyor? En büyük o iş? e, sorunu son yıllarda tütün işçisi, örneğin e, koçanlar varmış bir koç şey. Koçanlar işte belli bir kota getirildi e, tütün üretimine. Evet. İşte yeni çiftçiler e, tütün üretme hakkını elde edemiyor son yıllarda. E, en önemli sorun da e, halkımızın büyük bir çoğunluğu hala geçen yıl ürettiği tütünlerin parasını alamadı. <gülüyor> Batı Trakya yüzyıllardır tütünle yaşıyor. Batı Trakya'da tütün ekimi yapanların tamamı Türkler. Tütün tüccarlarının tamamı Yunanlı. Ya da çok uluslu şirketlerin Yunanlı temsilcileri. Müzik Bu yıl Avrupa Birliği'nin tütüne subvansiyonları kesme kararı en çok Batı Trakya'yı vuracak. Tütün yetiştiricisi 15 bin aile temel geçim kaynaklarından olacak. Bize rehberlik eden İbrahim Bey'in tüm ailesi yıllardır ekmeğini tütünden kazanıyor. Kayınpederi anlatıyor. Kumpanya, birkaç kumpanya var bu tütünü almak için ve gelirler. Yunanlı kumpanya mı? Ee, hey gün, hey gün. Yunan'dan Yunan. Yunan kumpanya. Ya bu adam. Aha. Ama bunlar bilirdi nereye ver yani. Evet. Ama şimdi bu... de tüccarlar geliyor değil mi? Evet. Nasıl oluyor? Tüccarlar şimdi eskisi de nazar. Tüccarlar Yunanlı mı? Yunanlı. Yunanlı. Yunanlı. Geliyor ama abi. bütün hepsi bunlar Amerika'ya dışarıya satıyor tüccarlar ama aracı buradık şeyler Meta bitiz dedikleri bunlar mesela şu anda eskiden 10-15 tane var şu anda iki üç tane 5'e kadar düştüler yani. Uh -huh. Diğer ne ülkelerin... yapar bu tüccar gelir senin elindeki malı alır. Gelir kalitesine bakar kalitesi fiyatı belirler ee, ortak pazar priminden beraber. Yedi euro yedi. Peki şimdi divanı. niye şikayet ediyor herkese? Çok büyük olaylar oluyor işte efendim tütünümüzü satamıyoruz da bilmem. Şu anda elinde kalıyor milletin neresi? Niye almıyorlar ne? çünkü? Ödemeler, Ödemeler eşit de yapılmıyor. Bankacılar, bankalar arasıyla yaptılar. Eskiden ha. tütünü gelip evinde çekersin de da, parayı vermeden zaten yüklenmez şeydi. <gülüyor> Peki neden şimdi peşin para yapılmıyor? Avrupa Birliği'nden sonra mı böyle oldu? Avrupa Birliği'nin böyle daha fazla kesik kesik verilmeye başladı. Yani. Bundan 15 sene öncesi <gülüyor> bir traktörü bir senin tütünün parasından alırdım. Hı hı. Şu anda bir dil bir sene, 5 sene çalışacağım bir traktör alacağım. Bir traktör alacak. alamıyorsun. Zor alamazsın. Burası Deli Nasuhköy'ü. Güzelliğiyle ünlü, dillere destan olan bir de tütünü. Deli diyorlar halk arasında. Arabalar yüzerek varıyorlar oraya. Gidiş yolunda gözlerime inanamıyorum. İbrahim Bey'in arabasını arabalı vapurda sanıyorum. Köprü talebinde bulunduk işte hala da bulunuyoruz belediyelere gerek, valilere ama yapmıyorlar. Ne sebeple yapmıyorlar? Yani ne sebep gösteriyorlar, para mı yok diyorlar? Para sebep göstermiyorlar, hiçbir sebep göstermiyorlar da. Bizim burada daha çok yerleşim alanı Türkler olduğu için ne bileyim fazla bu köyler göster. fazla özen göstermiyorlar. Bu köyler yerleşim alanları Yunanlılar olmuş olsaydı bu köylerde Yunanlar yaşamış olsaydı o zaman çok rahatlıkla bu yol çalışmaları gerek yok bir çalışmaları. Biterdi. Daha iyi şekilde biterdi. Peki biterdim. ama Özen onlardan da oy alıyorlar. Burada yaşayanlardan da oy almıyorlar evet. mı? Onu yani niye düşünmüyorlar? O, o zaman evet. vaatleri oluyor. Başka bir, şekilde, başka bir şekilde bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Neler vermelidir? Dünya ne mi? Hatta uzaya çıkmak için biletliğe verirler. Ne zaman o ay O zaman <gülüyor> da. Çok... Hele hele o zaman. O yanlar, bizim kendi içimizden onların yandaşları da var. İbrahim Bey'in kalbi torunu Ayşe Biray için çarpıyor. Ayşe Biray da dedesi gelecek diye kapıları bekliyor. Dedesine pasta yapmış. Pasta. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak İbrahim görür musun? İşte, Bu nedir şimdi? Öyle. Sen söyle Ayşe bu nedir? Tamam. Hayır biliyoruz çamur olduğunu ama. ödemeyeceksin kızım öyle demeyeceksin. Pasta. Bu neli pasta? pasta? Çiçekli. Çiçekli. Çilekli. Çilekli olsun. Çilekli pasta. Çilekli. Çilekli pasta bu dede, geliyor. bu yani bu çok kıymetli dede ya. Dede gelirken böyle yerlere çiçekler serpiliyor değil mi? <gülüyor> Aa çok güzel yapmışım. Türkiye'de abi. nasıl kardeşin var senin kızı Var mı kardeşim? Ver. Adı nasıl? Sadıkhan. Sadıkhan nerede? Sadıkhan. Nerede Sadıkhan? Damulda. O zaman ben ona selam söyleyeyim götüreyim. Sen ona bir selam söyle ben götüreyim onu. Sadık Han selam. Sadık Han selam, selam söylüyorum sana da. Söyle. Selken selam söyledi. Başka baş. Sadık Han Türkiye'de. Sadık Ahmet'in torunu. Henüz bir yaşında. Ayşe bir ay en çok onu özlüyor. Evlerin içinde Sadık Ahmet fotoğrafları baş köşede duruyor. Biz güzelim Delina'sın dertlerini dinliyoruz. Yaşlılar suskun, gençler işsiz. Evet, i̇ş imkanı yok, evet iş imkanı Nereye yok. gençler? Almanya'ya falan gidiyorlar bu iş. Almanya, evet. Hollanda. 87 yılında Türkiye gitmiştim okumak için. Ondan Anladım. sonra ismi Fahri. Yaklaşık olarak 7-8 yıl orada kaldıktan sonra buraya döndüğümde iş konusunda zorluklarla karşılaştım. İlk başta e, buradaki ana dil olan Yunanca'yı bilmememden dolayı bilmiyor musunuz? Hayır bilmiyorum yani ilkokul çıkışlı burada. da okul Bursa'da okuduğum için burada hani herhangi bir işte çalışma imkanım olmuyor. <gülüyor> Pavlikalar var. Yüzde hepsi Rom, <gülüyor> Rus. Bizim canda 105 bulmuşsa bulmamışsa yok. Yani Türkleri işe de almıyorlar ee, diyorsun. Ama bir de şu var. Biz bu memlekette bizim bir suçumuz var. Gurum dilini bilmemek. Can damarımız tütün. Ee, bu sene de böyle tolların olmasıyla bütüncü Girli kaynağı böyle sıfır duruma düştü yani. Yağmur yağdı o gün, tütünler ıslandı. Çalışma aksadı ama biz Ayşe Biray, Fatma ve ben Raife'nin tarlasına gitmeye karar verdik. Raife yağmur çamur dememiş, tütün dizmeye gitmişti. Tütün beklemezdi. Şimdi bak burada gelecek tütyar diyecek ki buna dolu vurdu. E Oğlum, ne yapacaksın? E, almayacak, almayacak, almayacak Almayacak. Almayacak, almayacak. Almayınca tütün elde mi kalacak? E kalacak, kaldı. Bir seneye kalacak yani. E kısmete bizim buldur kaldı. E, tütün bu sene alınmadı. Eee, neyle geçinecek peki tütününü e, satamayan? Linçperiz, bizde her şey var kendimizde, evimizde. E, edecek kadar? E, idare olacağız. Biraz sıkıntı çekilir ama. Yine idare olun. <gülüyor> Hadi bakalım. Geçen yıllara bak, bak, e, baktıkça devamlı her yıl değeri düşüyor. Benim Yo anladığım, bak Bulgaristan'da da öyleydi, büyük çiftçi kazanıyor yani büyük tüccar kazanıyor. Tüccar kazanıyor, tüccar kazanıyor, üretici hiçbir şey kazanamıyor. Bütün maliyeti o kadar ağır ki, o kadar masrafı var ki Hı -hı. E, ne desem şey yapılmaz yani. Ne kadar almalılar ki hani bir para bırak? Bunun değeri biçimleri en azından 6-7 euro ekmeleği tam maliyeti ortak pazar aldığımız primin dışında yani. Hı -hı. Yapraklarının arasında genç bir çift, Arzu ile Halil bu topraklarda yaşanan hüznün özeti. Yani Bulgaristan'dan buraya geliyorsun, çalışıyorsun. Hı hı. Üçüncü sene tuttayız. Ya yani bütün bir dünyada böyle bir şey var. Böyle kim çalışıyorsa canı çıkıyor. Sonra tüccarlar falan, o güzel yiyorlar. Hangi bölgede densin? burada? Kaskova'da, ha? Kaskova köylerinde. Kaskova. Anne babalar Türkiye'de, Bursa'da oturuyor. Kimler? Arzuları. Ha senin mi? Evet. oturuyor. Bölmüş ailen, büyük ölmüş ailen zamanı olan olaylarda o asiline olaylarında anne babası Bulgari, Bulgaristan'a gidiyor. Bunlar da burada kalıyor şeyde. Ne evet. zaman gittiler? 88'de mi? Evet. 89'da. Biliyorum ben onların e, gelişinde oradaydım. Ayyy. Bu ailelerden gelince... Yalnız, Yalnız çana kaldı. kaldık. He? Yalnız çana kaldık. Herkes orada. <Gülüyor> sen gitmedin, ha, sen gitmedin. Evlendim kaldım. Yani orada, orada bir Burada Bulgaristan'da evlendim ve kaldık <gülüyor> Bulgaçistan'da. Gidemedik, Kapanmış kapandı sana, kaldık. Tütün tarlaları uzun bir hikaye fısıldıyor Rüzgar'a. Yetim kalmış insanlar adaletsiz bir vadinin bir anında duruyor. Size Avrupa'dan sesleniyorduk. 20 yıldır Avrupa Birliği'ne üye bir ülkede yaşananlardan kesitler sunduk. Lozan Anlaşması ile azınlık statüsü kazanmış ve hakları uluslararası güvenceye alınmış bir topluluğa kulak verdik. Ne Avrupa Birliği normları, ne uluslararası anlaşmalar, ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ne Soy Kırımı Takip Komisyonu Batı Trakya Türklerinden haberdardılar. Batı Trakya Türkleri Ağarbaşlı ve Akıllı yüzyıllardır yaptıkları gibi Tevekkül, sabır ve inançla uzun bir tarih yolunda ilerliyorlar. 5 Aralık'ta aynı saatte TRT 1'de buluşmayı diliyoruz. İyi akşamlar efendim. Hay yolunuz açık olsun. <gülüyor> Allah bize umut <gülüyor> versin, iyilik Türkiye versin.